İyi günler İstanbul Serbest Mimarlar Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Açık Mimarlık'ta yine birlikteyiz. Ben Hüseyin Kahvecioğlu. Ben İpek Akpınar. Bugün bir konuğumuz var yine her zaman olduğu gibi. Ali Vatansever. Ali hoş geldin. Hoş bulduk merhaba. Ali'yi kısaca İpek sen mi tanıtırsın veya Ali kendini biraz tanıtsa bize? Aslında sayın dinleyiciler çok bıktır. Taş kışlalı dostlarımızı sürekli konuk ediyoruz diye herhalde söyleniyorlar ama... Seybil Ali de bir taş kışlalı ama endüstri ürünleri bölümünden. Biraz kendini tanısa, mimarlık programında endüstri ürünleri tasarımcısının ne işi var? <gülüyor> Onun cevabını bence sen verebilirsin en iyi. Evet, ben eee İTÜ Mimarlık Fakültesi Endüstriyel Tasarım bölümünde okudum. fakültecek bir tasarım bütünlüğümüz var. O yüzden de herhalde. ama eee endüstriyel tasarımdan biraz uzağa düştüm açıkçası şu anda. Daha çok sinemayla uğraşıyorum. Hatta Yüksek lisansta Bilgi Üniversitesi'nde ve Roçeser'da yurt dışında sinema okudum. Şimdi İstanbul Üniversitesi'nde Radyo TV sinema bölümünde doktora yapmaktayım evet. ee, yeni medya üzerine. Ee, ama tabii yola çıkış noktamızda ortak bir bağımız var ki taşkışla bırakılmaz yola kokuları. Bugün Ali ile biraz sinemadan, sinemada mekandan bahsedeceğiz, sohbet edeceğiz. Ali'nin şu sıralar vizyona girecek olan ilk uzun metraj filminden bahsedeceğiz. El yazısı. Nereden başlayalım? Biraz mekandan girelim isterseniz. Mimarlığın tüm hallerini konuşurken sinemada mekan nasıl oluyormuş? Biraz ondan girelim. İkinci bölümde de isterseniz şu filmi merakla beklediğimiz üzerine film üzerine konuşalım. Peki ben şöyle o zaman giriş yapmaya çalışayım. Ali sen dilediğin yerde... Fikrini söyle hı hı. Bizim Mekan mimarların aslında öncül işte Birincil ilgilendiği Alanı oluşturuyor Fakat bu mesleğin odaklandığı bir Nesne ya da çevre olduğu için Biz çoğu zaman ona böyle bir Kurgusal gerçeklik gibi bakabiliyoruz Yani biçimselliği, işlevselliği Anlamsallığı üzerinden Kategoriler veya onların bütünleşmesi üzerinden Ama mekanda aslında Tam da öyle bir şey değil Yani çoğunlukla Bizim öngörülerimiz üzerinden kurguladığımızın ötesinde işte hayatı içeren bir çerçeve. Dolayısıyla çoğu zaman zaman zaman mimar gözüyle bakmanın dışında bakmak mekana başka açılımlar getiriyor. Muhtemelen sinemada bunlardan biri diye düşünüyorum. O gözle baktığında herhalde bizim gibi mekanların işlevsel kurgusu ya da biçimsel özellikleri veya biz mimarların yüklediği anlamlardan daha farklı gözlerle bakarak e, filmin bir oyuncusu e, olarak ona bir rol biçtiğini söylemek yanlış olurum bilmiyorum. Ne dersin? E, var çok doğru açıkçası düşününce e, sizlerin mimar rolünü düşününce eğer sizleri bir e, sete alsak e, büyük ihtimalle oraya bir laboratuvar gibi yaklaşırdınız siz. Çünkü aslında kontrollü ve bir e, yönetmenin bir mekanla mekanı kullanan oyuncu arasındaki ilişkisi üzerinde ilerleyen bir durum. Dolayısıyla sizin için aslında bunu daha mimar, daha mekansal bir temelden geldiğiniz için büyük ihtimalle orada oyunculara istediğinizi yaptırdığınız, mekanda ilişkisini kurguladığınız bir yer olacaktı. Ama sanırım sinemada biraz daha oyun temelli, oyuncu temelli ilerliyor ve tersten geliyoruz aslında ve belki benzer noktalara düşüyoruz. O da bizim anlatımızın e, oyuncumuzun e, psikolojisini e, oyun gereğinin doğrultusunda şekillendirdiğimiz, temelini kurduğumuz bir e, mekan oyuncu, bir mimari oyuncu ilişkisi var. Bir oyun ilişkisi var. E, çok kontrollü, yönetmen kontrolünde ama ve lakin, e, daha çok e, oyunun gereği algısal bir uzlaşı gereği kullanılan ve daha çok büyük ölçekte değil de ufak ölçeklerde düşünülen bir e, yaratı dünya sonrası. Yani bir sadece bir karakterin odasını yaratmanız karakteri anlamak namına önemliyken onun apartmanını tasarlamazsınız. Hı. Ama düşünebilirsiniz yönetmen olarak. Oyuncunuzu anlatabilirsiniz. Ama izleyici onu daha çok karaktere ve odasına ve karakterin oyunu gereği odasının kullanışına, kullanım senaryosuna göre... E, karakteri anlar. Anlatmaya çalıştıklarınızı anlar. Yani orada sanırsam bir beklentili farklılığına düşüyoruz. Aslında tam konudan konuya atlayacağım şimdi ama e, şahane bir çalışım yaptı. E, Ali taş Aslında senaryo üzerine küçük küçük atölyeler düzenliyor. Hı hı. Yani aslında orada siz senaryo diyorsunuz. Bizim aslında mimari program diye hı hı. E, adlandırdığımız Olguyu siz olağanüstü başka katmanlarla deşifre ediyorsunuz, fantastik. oyunlar oynatıyorsunuz. Fantastik, fantastik. Çok doğru. Şimdi aslında bir mekanın kullanım senaryosu daha standartlar üzerine ilerleyen bir durumsa, yaptığım atölye çalışmalarında da ben öğrenciler hep şuna itekliyorum. Senin mekanın, arazin buysa orada uç bir karakter yaratalım ve Aksi ya da aykırı bir kullanım ortaya atalım ki öyle bir çağrışım yapsın ki o bizim tasarımımıza geri dönüş yapsın. Belki hiç tahmin etmeyeceğimiz yerleri çağrıştırsın. Aklımızda farklı kanalları zorlasın. Sinemada zaten bunun üzerinden gidiyor. Aykırı durumlar yaratmak ve aykırı durumlardaki karakterlerin davranışından bir şekilde o ortamı ve dünyayı Düş dünyamızı yeniden değerlendirmek için. Aslında bir anlamda o mekanı da senaryoyu da kışkırtmak için kullanıyorsunuz değil mi? Aynen öyle. Ya. Bunların hepsi araç sonuçta. Mimari de olduğu gibi. Sonuçta arkasında müthiş beyinlerin oldu. Bazen e, bu son kullanıcı bunun geçmediği arkasında sanki kimse yokmuş gibi gözüken. Ama aslında bizim e, düşüncelerimizi paylaştığımız, dünyaya bir şeyler haykırdığımız aslında alan burası. Tehlike işte zaten burada başlıyor bu işin aslında. Dolayısıyla filmin mekanını seçmek bir anda çok önem kazanıyor. Sadece oyuncuların orayı nasıl kullanacağı Kesinlikle. değil. Aynı oyunun farklı mekanlarda sergilenmesi herhalde çok değişik sonuçlar Kesinlikle. Etkiler kesinlikle. yaratıyor. Kesinlikle. Yani aslında bir şekilde nasıl hikayeyi oyuncular can üflüyorsa filme de mekanlar can üflüyor. Çünkü siz eğer oradaki ilişkiyi toparlayamazsanız izleyici inanmayacaktır ve en basit düzeyde bir gerçeklik üzerinde ilerleyemeyeceksiniz. Yani her şey sapa duracak efendim hani denir ya. Sapa duracak. Oysa bu. Ve haykırışı iyi ifade edemeyecek. Evet, bravo. Çok da. Peki Ali Vatansever'in haykırışı ne? Derdi ne? Valla bizim derdimiz. Vallahi derdimiz ee, çok. <gülüyor> derdimiz çok açıkçası. Yani şöyle başlayabilirim. Ee, ya tabii e, senaryo yazmaya başladığı çok oldu ama ee, yani yola çıkış e, çıkış zamanlarında konuşulan bir mahalle baskısı kavramı vardı. Oradan yola çıkarak aslında şey düşündüm ben. Yani biz e, şehirde de yaşıyorsak, kasabada da köyde de yaşıyorsak. Aslında hepimiz başkalarının aldığı kararların doğrultusunda hareket ediyoruz. Annemiz bizim için karar veriyor ya da arkadaşlarımız ilişkilerimize karışıyorlar. Böyle ortak bir şey var sanki yani uzlaştığımız ve başkalarının bizim adımıza karar vermesini onayladığımız ve bunun da e, yani hak gördüğümüz yani bize yapıldığı için biz de başkalarına aynı şekilde karıştığımız bir ortam vardı. Ben de bunu bir kasaba ölçeğinde e, değişmek istedim farklı hayatların e, başkaları tarafından karar verilen karar verilmesi verilmeye zorlanan hayatların e, çıkış yolları arması üzerinden gittim tabi bunda e, daha böyle bir nostaljik o ev olan e, aşk mektupları üzerinden hani e, aşklara başkalarının karar veriyor olması üzerinden e, ilerledim böyle yani peki buna girmişken o evet. zaman filme bu filmin mekanlarıyla bu Hı. bağ kursak ee, nasıl seçtiniz, nasıl karar verdiniz? Senaryo ile mekan ilişkisi etkileşimi için var mı söyleyeceklerin? Va e, çok e, güzel çok şey var. <gülüyor> <gülüyor> e, yani, e, tabii tasarımdan gelince e, baya hani dikkat ettiğiniz hatta özen gösterdiğiniz bir nokta oluyor. Ya, bizim şansımız şöyle oldu senaryo yıllara yayıldığı için daha ilk taslakını yazmaya başladığım zaman ben. E, hikaye bizim çoklu bir hikaye yani bir kasabada geçiyor 24 saatte geçiyor ve aynı anda gerçekleşen 3 hikayeyi takip ediyoruz dolayısıyla çok kilit bir rolde e, kasaba bulacağımız mekanlar öyle düşündük biz çünkü 3 hikayenin kafada karışıklık yaratmamadan birbirinin içerisine geçmesi e, gerekiyordu yani biz şey yaptık e, özel bir dokusu olan kasabaların listesini çıkardık ve İstanbul'dan başladık Erzincan'da Kemalye'ye kadar gideriz diye düşünüyorduk birkaç durak geçtik işte Taraklı, Mudurnu Gönü'ye geldik ve bir e, Ocak ayıydı. Aşık evet, oldunuz. Burasıdır dedik. Çünkü e, ilginç bir şekilde bir vadiye yaslanmış durumda Gönü'nük ve e, Safranbolu'nun o müze kimliğinden biraz daha çıkmış yani aynı tarihi doku ama daha Yaşayan organik, bir. nefes alan bir yer. Ve İlginç bir şekilde tam ortada, yüksekte, en tepede bir tane kule var, Zafer Kulesi. Ve orada bir monumental duruyor. Yani siz eğer izleyiciyle o kulenin ilişkisini doğru kurabilirsiniz, siz nereye savrulursanız savrulun hikaye gereği, insanlar kendileri oranti edebileceklerdi. Bir kere böyle bir durum vardı. Bir de artı olarak iki yamaca yaslandığı için ve evler yamaç boyu yükseldiği için, siz kamerayı hangi cepheye koyarsanız koyun karşı cephe arkanızda karakterlerin arkasında bir minyatüresk yapıda yükseleceklerdi. ve Olanmış. tam olarak da, tam olarak da zaten hikayenin derdi de bu karakterlere mahallenin civarın baskısı ya yani bir karakter önde büyük Arkada ise yükselen evler görüyoruz ve oralardan da sesler duyuyoruz yani mesela köpek sesleri geliyor sürekli işte iki kişi karşılıklı konuşuyor karşı yamaçtan bize geliyor. Tam olarak zaten hani giziden gizli zaten bunlar da giziden gizli olur ya hani uzlaştığımız şeyler gibi aslında yani kabul etmişiz birilerinin bizim hayatımıza karışmasına. Burada tam öyle. Karakterlerimizin de yavaş yavaş bunun farkında varmaya çalıştırıyoruz tabii ki ve öyle karakterler de yolları kesişerek kasaba içerisinde savruluyorlar. Biz de onlarla beraber böyle kilit sembolik e, yapıları aklımıza belirleyerek insanları örneklendirmek mümkün mü? Ee, eğer ki. filmin içeriğine ee, çok girmiyorsak tabi Evet, gösterime girmediği için girelim girelim. Ne kadar hiç, girelim, girelim. Istersen, hiç, sorun, kadar, evet. hiç sorun olmaz. Ee, öncelikle şu üç hikayeyi biraz daha detaylandırayım birkaç cümlede. Ee, bir e, hikayenin aslında arkasında bir hey, o özel günün nedeni kasabaya ilk defa İngilizce öğretmeni gelecek. Yabancı bir İngilizce öğretmeni. E, fakat e, uçağını kaçırırlar Onun yerine yanlışlıkla yol ertesi sabah oraya düşen bir Fransız turisti e, öğretmen zannediyorlar. Onu gezdiriyorlar. Arkada komediye bu akarken. Biz Hiç o gün şey. üç kişinin gözünden takip ediyoruz. Sekiz yaşındaki ufak bir çocuk, on sekiz yaşındaki bir delikanlı yirmi sekiz yaşındaki bir kızımız. Üçünün hikayesi de evet. sürekli kasabada koştura koştura ee, devam ediyor, iç içe geçiyor. E, Allah'ın üstü. Alicim, bu bu güzel senaryo üzerine konuşmaya o, bu filmden güzel bir müzikle devam edelim mi? Aa, evet, e, çok güzel olarak açıkçası. Hatta e, ilginç bir şekilde şey, e, şans sesi çok güzel denk geldi. E, biz de bugün e, sabah karşı ilk filmimizin ilk e, müziğini bitirme fırsatı yakaladık Şahane. ve ilk defa o fırından yeni i̇lk çıktı. İlk defa kamuya açılıyor değil mi? Geldik. Açık radyoda. Evet işte filmimizin içerisinde çalan belki kağıdı şarkı bizim bütün filmin seslerini ve müziklerini yaptığımız Magic Post İnanç Canver ve Volkan Akmehmet elinden çıkma. Seslendiren ise belki model grubundan bilir dinleyiciler. Fatma Turgut Sıcağı Sıcağına burada. Dinliyoruz. Çok heyecanlı.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 Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Açık Radyo'da Açık Mimarlık. Ali Vatansever konuğumuz. Ali tam filmdeki mekanlardan bahsediyordun. Evet. Kaldığın yerden devam edebilirsin. Devam edelim evet. Ee, malum 3 jenerasyonlu hikayemiz olunca bir 8 yaşındaki ufak bir çocuğumuz var. Ee, onları da yavaştan açayım biraz. Ee, ufak çocuğumuz kasabanın eczacı kızına aşık. Dolayısıyla onun peşinden sürekli... Ki onu da Cansu Dere. Onu da Cansu Dere oynuyor. Ona aşık ve sürekli dizini yarıp ona tedaviye gidiyor. <gülüyor> bu 8 yaşındaki. Evet 8 yaşında Şahane, evet, evet. zamane. Aynen öyle. E, o işte tam bir mektup yazıp ona verecekken işte bu tören sırasında cebinden çalıyorlar bunu. O da Sherlock Holmes gibi sürekli mektubun peşinden bir gün boyunca koşturuyor. Yani yakala, kızın eline geçmesini istemiyor mektubu. Onun hikayesini takip ediyoruz. 18 yaşındaki bir çocuğumuz var o da Ahmet. E, o da yakındaki köyden bir kızı seviyor ama vermiyorlar ve kasabada karşı köyde karşı ilişki o da tam kaçırmaya niyetleniyor ama buna da Fransız turiste İngilizce çevirmenlik görev veriyorlar kendi İngilizce konuşmuyor Fransız turist İngilizce konuşmuyor öyle kasabada sürekli şeylerden kaçıyorlar bu büyüklerden kaçıyorlar onların peşinde 28 yaşındaki kızımız da eczacı olan bu ufaklığına aşık oldu o da şehirden gelip kasabaya yerleşmiş. Ee, ve ani bir evlilik kararı vermiş. Ee, şehirden gelen bir arkadaşı onu bu kararın acil kararının nedenlerini sorguluyor, köşeye sıkıştırmaya çalışıyor. Ee, bu üç hikayede hepsinin farklı dinamikleri var. Yani ufak çocuklar müthiş hani koşturmacalı bir hikaye. Hafif böyle Sherlock Holmes tarzı iş sürüyorlar. Ee, diğeri e, 28 yaşındaki eczacının hikayesi oldukça hani dramatik ve sona kadar bizi e, neden acaba bu arkasında yatan neden nedir diye sorgulatıyor. 18 değil delikanlı ise daha çok kaçırma üzerinden yapıp yapamama, daha durum komedisi gibi diyor durum. Bu üç hikayenin farklı motivasyonları var ve Dolayısıyla aslında mesela kasaba hepsinin kullanımı için farklı sonuç veriyor. Mesela eczacı kız daha çok kasabadan uzak durmaya çalışıyor. Eczanesine hapis ya da evine hapis ve sokakta mesela şehirden gelen arkadaşıyla görüşmek istemiyor. Dolayısıyla sokakta olduğu her olduğu noktada gözler onun üzerine çevriliyor. Mesela o yukarılara kaçıp yani kasabanın gözünden uzak kaçıp sessiz alanları yakalamaya çalışıyor. Mesela Hı, bir harap enteresan. eve, harap eve e, kaçıyorlar. E, zaten sürekli kasabanın gizli aşıkları oraya gidiyorlar. Orada hani konuşma fırsatı yakalamaya çalışıyorlar. Dolayısıyla onun mesela karakterini belirleyen e, lokasyonlar eczane oluyor. E, harap, harap eve oluyor. oluyor. Aynı şekilde daha kapalı mekanlar. Mesela ufak çocuk ise e, şey, sürekli bir e, iz peşinde olduğu için mesela kuleye doğru çıkıp kuleyi yukarıdan herkesi gözetliyor. E, elini böyle gözüne götürüyor, dürbün gibi yapıyor. Herkesi gözetliyor oradan. Ama mesela diğerleri ise yalnız kalmak için işte Ahmet'te yalnız kalmak için kuleye kaçıyorlar. Yani oradan <gülüyor> insanların sürekli çünkü bu Fransız turistin peşindeler. Dolayısıyla herkes o kasabayı farklı kullanmaya başlıyor. Dolayısıyla da mekanlar ve bunların da ilişkileri de ona göre şekilleniyor. İşte birileri kuleye çıkıyor inip iniyor, öbürleri geliyor oraya vesaire gibi böyle bir kasaba içerisinde oyun. Dolayısıyla tüm bu rotalarda hani bir karışırsa izleyici de karışmaya başlıyor dolayısıyla onların... Görsel çözümlemeleri işte. Kulağa şahane geliyor. Aslında hani ilk başta çok mütevazi bir şekilde bitimlediğin Hı -hı. işte bir kasabadayız. Hı -hı. Ufak bir kasaba Hı -hı. E, gördük. Orada geçiyor. Çok sade bir ufak hikayeyken çok katmanlı bir şeye dönüyor değil Aynen mi? Öyle. Çok Aynen merakla öyle. izleyeceğimiz. Bana hanım anımsattı. Sen böyle konuşurken tabii aslında televizyonda olsak Ali olağanüstü teatral bir şekilde anlatıyor. Bize adeta yaşatıyor. Topografiyi çiziyor. Biz bir iniyoruz bir çık Kulenin üstündeyiz aşağıdayız Vadideyiz Evet ...bana bu Yunan tragedyalarındaki... ...hani zamanda mekandaki birliği... ...orada da 24 Hı -hı. saat içinde... ...olay ceyran eder... Hı -hı. ...sade bir olay kurgusu... ...sade bir mekan söz konusudur... ...hatta Racine'in, Korney'in 17. yüzyıldaki... ...tiyatro oyunlarında da bunu çok görüyoruz... Hı -hı. ...ve da tabii... ...benim Hı -hı. favori filmlerimden biri... ...tabi ki, ki... ...olağanüstü sadeliğin ardında... ...müthiş bir e, çelişkilerle dolu... ...karakterler, mekanlar, zenginlikler... Hı -hı. ...koşturmacalar vardır. Aynen. Ya, o aslında... ...çok ilginç bir şey. Hani... E, ...yıllarınızı bir projeyle harcayınca... E, ...o mekanlar aslında... ...çok fazla anlam yıkıyorsunuz. E, ve aslında tüm derdiniz... ...o anlamların... ...insanların takılmadan onlara geçebilecek olması... ...ve aslında müthiş de yalın olması. Aslında çok fazla düşünülmüş ve aslında müthiş... ...o kurtulmuş mekanlar haline geliyor. E, işte tam olarak... ...bir şeylerin temsili. Ama... E, Oraya böyle yama gibi durmaması için de sadeleştirilmiş. Çok şey anlatan ama aslında ilk bakışta neredeyse gerçekliğinden dolayı belki hiçbir şey anlatmıyor gibi gözüken. Yani bir yaratıcısından yoksun gözüken. Öyle diyebiliriz. Tam da bu nedenle herhalde 45. Altın Portakal Film Festivali'nde değil mi? senaryo ödül kazandı. Ortak Yapım Senaryo Geliştirme Ödülü'nün. Evet. Ya o müthiş bir avantaj oldu bizim için açıkçası. Yani senaryon erken döneminde Altın Portakal'da bir bölüm açıldı. Avrasya Film Festivali diye. Orada böyle bir fon sağladılar. Biz başvurduk ve yani sürpriz bir şekilde açıkçası hiç beklemiyordum ben. O fonu aldık. O sayede işte senaryo geliştirme şansımız oldu. Ya zaten senaryoda böyle bir Akdeniz kanı var. Yani böyle e, damarları çekilmiş bir kasaba değil de daha çok hani fıkır fıkır kaynayan ve o kaynamanı zaten sorun yarattığı bir kasaba var. Bunda biz şanslı bir şekilde iki tane İtalyan senaryo doktoruyla senaryo geliştirme fırsatı bulduk bu sayede. Senaryo doktoru. Evet, ekibimiz de. Evet. <gülüyor> senaryo <gülüyor> doktoru da kim? Senaryo doktoru. Biraz aç istersen. Bir senaryo, senaryo doktoru çok doktoru. ilginç bir şey açıkçası. Yani sizi bir psikolog gibi yatırıyorlar koltuğa. senin derdi, evet aynen öyle. Senin derdin nedir diyorlar ve <gülüyor> İyi anlattıkça şunu diyorsun ama bu senaryoda yok, onu diyorsun ama bu böyle anlaşıyor deyip yavaş yavaş hani kendi can vuruyorlar ve yavaş yavaş o katmanları açınca siz aslında senaryozun gerçek anlatmak istediğinizle karşı karşıya kalıyorsunuz ve onlar onu o değeri yakalattıktan sonra size üzerine... Tekrar yeniden kuruyorlar her şeyi. Bak burada bunu demeye çalışıyorsun ama şurada şu geçiyor diye. Yani sizi cidden hani böyle bir tamamen psikolojik bir seans gibi. Yüklerini atıyorlar aynen, muhtemelen. Aynen. Hüseyin ne dersin? Mimaya programları için böyle program doktoru, aynen, aynen. meydan Tasarım planları doktoru. için meydan doktorları, dayalaştırma evet. projesi doktorları vesaire gibi. Doktorlar ne var kuzum ne anlatmak olamaz. istiyorsun burada? <gülüyor> diye. Evet böyle. Bu vesileyle de yani çok şanslı oldu. İki tane İtalyan senaryo doktoruyla geliştirince tüm yüklerinden kurtuldu. Yavaş yavaş da e, mekana göre tüm filmi şekillendirdik. Öyle de üç sene geçti yani. En sonunda hayata geçirebildik çok, çok pardon Kritik bir şey var. Senaryo mekan belirlendikten sonra da devam ettiğine göre kesinlikle. Ya ben sürekli gidiyordum göğüne, kalıyordum orada. Hatta bana o şey derlerdi ya bu adam buraya sürekli geliyor, camdan dışarı bakıyor, <gülüyor> ne yapıyor burada diye. Yani bitmiş bir senaryo en iyi anlatacak Yok. mekanı aramanın ötesinde. Oraya göre yazın. Kesinlikle yazdım. ona inanıyorum ben. ben. Çok kesinlikle çok ona iyi. inanıyorum ben. Yani nefes alması için, gerçek tınlaması için mekanları bilerek yazmanın önemine inanıyorum ben. Ve her yer oraya göre yazdık yani. Tüm bu hikaye, hikaye akslarını çıkardık vesaire. Çok büyük avantaj olduğunu düşünüyorum. Yani ve organik olduğunu düşünüyorum. Yani e, gittik bu film işte gönlüğü e, şey yapan hani e, sütünü sağan bir film değildir. Bu film e, gönlükte geçen, cidden gönlük atmosferini içine almış bir filmdir diye düşünüyorum. Gönlüklüler de oynadı mı Ali? Valla oynamaz mı? Hepsini oynattık yani. Şahane. <gülüyor> yani 70'ten fazla gönlüklü rol aldı. Ee, Valla Güzel bir deneyimdi. Onlar işine gidiyordu sabah, biz çekime gidiyorduk. Arada onları kaçırıyorduk her yerden. Sürekli şey yaptık, beraber çalıştık. Peki bu güzel beraber çalışmanın ürününü ne zaman görüyoruz? Of oh, 23 Mart'ta. Çok az kaldı. 23 Mart'ta vizyondayız. Ee, bakalım. Sağ sonra nasılsa zaten izleyeceyin. Yolunuz açık olsun. Çok teşekkürler. Filmi duyurabileceğimiz bir hmm. adresiniz? Web sitemiz hmm, var. Web, web sitemiz web. var. E, elyasi film.com adresinden. Bizi takip edebilirler. Artı olarak zaten sinemalarda fragmanlarımız dönmeye başladı. Bol bol da sinemaya gitsinler herkes. Harika. Romantik dram diye geçiyor betimlemede. Doğrudur. doğrudur. Merakla bekliyoruz Ali. Yolunuz açık olsun. Çok Vizyonu inşallah gişesi bol olsun mu denir? <gülüyor> Aynen öyle denir. Aynen öyle denir. Bizim bitirmeden önce bir küçük Bilmiyorum duyurumuz pardon. var. 13 Mart Salı günü 18'de YEM'de önemli bir etkinlik var sayın dinleyiciler. Büyük Projeler başlıklı Paris, Paris Projesi üzerinden bir konferans. Ardından da Nora Şer'in, Korhan Gümüş'ün, Doğan Asol'un katılacağı bir panel yer alacak. Ee, ve sonuna geldik. Her zaman olduğu gibi blog adresimizi hatırlatalım. Ee, bu programın ve geçmiş programların kayıtlarına acikmimarlik.blogspot.com'dan erişilebilir. Ee, Ali Vatansever'le film ve mekan üzerine sohbet ettik. Çok teşekkürler Ali katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Için. Çok teşekkürler. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın. Hoşça kalın.